Sağlık, bilim, teknoloji. Profesör Doktor Hakkı İhsanoğlu, Doçent Doktor Yusuf Demir, Rıza Sayın. Antep fıstığı kan kolesterolünün düşürülmesine vesile olabilir. Yeni bir çalışma, Antep fıstığının kolesterol seviyelerini düşürerek kalp hastalığı riskinin azalmasına vesile olduğunu gösterdi. Antep fıstığı, antioksidanlardan, çeşitli vitaminlerden ve selenyum, demir gibi minerallerden yana zengindir. Ayrıca sağlık açısından faydalı yağlara ihtiva eder. Antep fıstığının lutein, beta-karoten, A vitamininin ön maddesi ve gamma-tokoferol, E vitaminin bir şekli muhtevası diğer kabuklu yiyeceklere göre daha fazladır. Neticeleri The Journal of Nutrition'da yayımlanan araştırmaya tamamı sağlıklı olan ve sigara kullanmayan 10 erkek ve 18 kadın katıldı. Katılımcılara 4'er hafta süreyle 3 ayrı diyet verildi. Bir diyette katılımcılar antep fıstığı yemeden enerjinin %25'ini yağdan, yaklaşık üçte biri doymuş yağ olmak üzere aldılar. Buna karşılık diğer iki diyette enerjinin %10'u ve %20'si antep fıstığından karşılandı. Antep fıstığı ihtiva eden diyetler kanda beta-karoten, lutein ve gama-tokoferol seviyelerinin daha fazla yükselmesine yol açtı. Antep fıstığından yana zengin diyetler, tehlikeli bir madde olan okside-LDL seviyelerini de düşürdü. Çalışma yerindeki stres, kadınlarda kalp hastalığı riskini artırıyor. İş yeri stresinin kalp hastalığı riskiyle bağlantısı daha önce gösterilmişti. Fakat bu çalışmalar daha çok erkekler üzerinde yapılmıştır. Danimarka'da yapılan bu yeni araştırma ise, iş yerindeki çok fazla stresin, kadınlarda da iskemi kalp hastalığı için mühim bir risk faktörü olduğunu gösterdi. Çalışma, 45 ile 64 yaşlarındaki 12 binden fazla hemşire üzerinde yapıldı. Hemşireler, sağlık, hayat tarzı ve iş durumu hakkında bir anket doldurdular. 15 yıllık takip süresince 580 hemşire, 138'i kalp krizi olmak üzere iskemik kalp hastalığı sebebiyle hastaneye müracaat etti. İş yerindeki stresin çok fazla olduğunu söyleyen kadınlarda iskemik kalp hastalığı riski stresinin idare edilebilir olduğunu belirtenlere göre neredeyse %50 artmıştı. Sigara kullanımı ve hayat tarzı gibi diğer kalp hastalığı risk faktörleri dikkate alındığında bile aradaki fark %35'ti. Yaşın mühim bir faktör olduğu görüldü. Sadece 51 yaşından genç olan hemşirelerde kalp hastalığı riski önemli şekilde artmıştı. Lityum hava bataryalar Enerji üretimi ve depolanması, bugünün dünyasında üzerinde en fazla çalışılan konulardan. En verimli ve ucuz enerjinin nasıl üretileceği, üretilen enerjinin en küçük ve hafif bataryalarda nasıl daha fazla depolanabileceği gibi hususlar, ...çalışmaların ana eksenini oluşturuyor. Söz konusu araştırmalar için enstitüler kuruluyor, firmalar büyük bütçeler ayırıyor. Günümüzde elektronik ve otomatik kontrol insanın adeta vazgeçilmez bir parçası haline geldiğinden... ...bataryalar taşınabilir cihazlar için oldukça ehemmiyet arz ediyor. İnsanlar artık sık sık pil değiştirmek, dizüstü bilgisayarlarını şarj cihazlarıyla taşımak, cep telefonuyla konuşurken şarj bitmesiyle karşı karşıya kalmak istemiyor. Buna karşılık hafif olmasına rağmen enerjisi kısa sürede bitmeyen bataryalar istiyor. Buna bağlı olarak son zamanlarda üzerinde çalışılan konulardan birisi de lityum hava, lityum oksijen bataryalar. Massachusetts Teknoloji Enstitüs’ünde Amerikan Ordu Araştırma laboratuvarlarında ve bazı şirketlerin ArG birimlerinde lityum iyon bataryalar üzerine araştırmalar devam ediyor. Muhtemelen 10 yıl içinde lityum hava piller satışa sunulmuş olacak. Lityum hava bataryaların lityum iyon bataryalardaki en yüksek enerji depolama yoğunluğunun 3 katı enerji depolayabilme potansiyeli tespit edilmiş durumda. Lityum-hava piller, lityum iyon pillere benzeyen bir çalışma prensibine sahip. Yani depolama elektrokimyevi metodla yapılıyor. Birinde gibi lityum oldukça hafif ve reaktif bir elementtir. Dolayısıyla lityumun atomik bağlarına oldukça yüksek enerji depolanabilir. Depolanan enerjinin kullanılabilmesi için bir cihaz üzerinden pil içindeki diğer bir element veya malzemeye, mesela karbon, doğru akması gerekir. Kısaca lityumlu bir pil batarya elde edebilmek için aynı ortamda lityumda anot depolanmış enerjinin yük üzerinden gelebileceği diğer bir kimyevi malzeme katot olmalıdır. Tekrar şarj işleminde lityum atomik bağlarında enerji depolanmış hale getirilir. Lityum hava pillerde enerji boşalmasının olduğu yerde katot olarak oksijen bulunur. Oksijen, PTFE adı verilen bir teflon malzeme üzerinden reaksiyona girer. Teflon malzeme, havadaki oksijeni tutarak bu oksijenle lityumun reaksiyona girmesini sağlarken, nikel örgü akım toplayıcı olarak görev yapar. Lityum hava pillerde teorik hesaplamalarla elde edilen pratik neticeler arasında oldukça büyük fark var. Çalışmalar uygulamanın teorik bulgulara ulaştırılması yönünde ilerliyor.